Bismillah, Elhamdülillahi ve salatu ve selamü ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, bugün ibadet kavramını işlemeye çalışacağım. Hayatın gayesi olan, hayatı gerçek anlamda hayat kılan insanın sadece bedensel ihtiyaçlarını görerek insanlaşamayacağını, aynı zamanda onun ruhunu, gönlünü Zihnini tatmin etmenin temel yol olduğunu Dolayısıyla herhangi bir varlık olmaktan insan olmaya yükseltecek Özellik olduğunu hatırlatan ibadetten bahsetmeye çalışacağım Amerika ve onun müstemlekesi durumunda olan Ya da kendisini tümüyle müstemleke haline getiren İsrail adlı işgalci gücün dünyayı kendisine kul etmek için insanın öldükten sonrasını en küçük çapta inşa edemeyecek bir yapıda olduğu halde dünyasını da mahvedecek, huzursuz kılacak, kendisine kul ve köleler yapmak için bütün dünyayı işgal etme, psikolojik olarak, zihinsel olarak, ekonomi olarak, Yönetim olarak hep kendisine kul etme özelliğinde bulunduğunda Allah'a ibadetin önemi ve tağutlara kulluk yapmanın çirkinliği Yaşanan olaylarla daha bir anlam kazanıyor Konunun önemi daha bir artıyor İnsanoğlu yeryüzüne herhangi bir başka gaye için değil Sadece Allah'a ibadet etmek için Allah'a kulluk yapmak için Yaratıldığına göre Dünyanın seçim veya Geçim dünyası olmadığı Dünyaya rahat etmek üzere Keyfimizi tatmin etmek üzere Sadece rızık edinmek üzere Gelmediğimizi Bize öğreten Asli görevimizi hatırlatan ibadet. Evet Bunun ne olup olmadığını Nasıl icra edilmesi gerektiğini Ayet-i kerimelerde ibadet denilince nelerin kastedildiğini inşallah vurgulamaya gayret edeceğim. İbadet kelimesi abede fiilinin maslarıdır. İtaat etmek, boyun eğmek, tevazu göstermek, bağlanmak, hizmet etmek anlamlarına gelir lügatta. İbadet kelimesi abd kökünden türemiştir. Bu kök de şu anlamlara gelir. Köle, Boyun eğmek, itaat etmek, kulluk etmek, ilah tanımak, tapmak, bir şeye bağlanıp ondan ayrılmamak anlamlarını taşır lügat olarak. Dolayısıyla bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere ibadet kelimesi esas mana olarak kişinin yüksek ve üstün birine karşı baş eğmesi, itaat etmesi, kendi hürriyetinden feragat ederek onun karşısında her türlü isyanı terk etmesi, tam bir bağlılıkla ona boyun eğmesi demektir. İşte bu duruma kulluk ve itaat diyoruz, ibadet diyoruz. İbadet, itaat etmenin bir göstergesidir. Bu itaate de müstahak olan, mutlak itaat edilmesi, emirlerine, hükümlerine mutlak olarak uyulması gereken de hiç şüphesiz, sadece Gerçek mabut olan Allah'tır. Çok ibadet edene abid denilir. Kendisine ibadet edilene de mabut denilir. İbadet etmeye uygun şekilde yaratılan, ibadet etme göreviyle görevlenen varlıklara da abd denilir. Kur'an'ı bir terim olarak ibadetin genel anlamdaki tanımı şöyle yapılabilir. Yapılması sevap olan, Allah'a yakınlık ifade eden, yalnız Allah'ın emirlerini yerine getirmiş olmak ve onun rızasını kazanmak niyetiyle yapılan her türlü harekete ibadet denilir. Dolayısıyla bu açıklama ve tanımlamalar, tanımlamalardan yola çıkarak ibadetin sadece namaz oruç gibi belirli eylemlere bazı amellere tahsis edilmesi çok eksik bir anlayıştır. İbadet çok geniş, bütün hayatın davranışlarını içerebilecek, bütün hayat boyunca yapılacak her şeyi içerecek boyuttadır. Kur'an'da ibadet kelimesi hiçbir zaman salt, namaz kılmak, oruç tutmak, hac etmek gibi anlamlarda kullanılmaz. Ve hiçbir zaman sadece, sadece bu anlamlara gelmez. Evet bunlar da ibadettir ama ibadeti sadece bunlara hasretmek, çok yanlıştır. İbadeti delirli fiillerle ifade etmek, onun anlamını daraltmak olduğu gibi, neticede İslam'ı da bu amellerden ibadet görmeye, göstermeye sebep olur. Çünkü Allah'a ibadet etmek, ondan başka hiçbir şeye ibadet etmemek, İslam dininin özüdür, temelidir, tamamıdır. Yani ibadet kişiyi ya mümin, ya da müşrik veya kafir yapan etkendir. Allah'a ibadet ediliyorsa, her konuda ölçü o kabul ediliyor. Ona mutlak itaat edilmesi gerektiği kabul edilip buna uygun davranılmaya çalışılıyorsa kişiyi o ibadet anlayışı mümin yapar. Yok. Allah'tan daha başka egemen güçler kabul ediliyor. Onlara mutlak itaat edilmesi gerektiği düşünülüyor. Herhangi bir Şahsın veya grubun, konsilin, meclisin çıkardığı hükümler, yasalar Allah'a itaatten önemli kabul ediliyor. Mutlak uyulması gerektiği düşünülüyor. Allah gibi korkulacak veya ümit edilecek, sevilecek bir başka güç kabul ediliyorsa, işte bu anlayışlar kişiyi müşrik veya kafir yapar. Dolayısıyla ibadet bir turnosu sol kağıdı gibidir. Sadece ibadeti tanımlayıp onun içini doldurmak bile kişinin inancını tespit edecek, inancını gösterecektir. Müminun Suresi'nin 47 ve Şuara Suresi'nin 22. ayetlerinde ifade edildiği gibi İsrailoğulları Allah'ın değil Firavun'un emirlerine uyuyorlardı. Yani Firavun'u rab edinmiş durumdaydılar. Bu bakımdan Rab edindikleri Firavun'a ibadet etmiş oluyorlardı Kur'an'ın ifadesine göre. Ona kulluk yapmış oluyorlardı. Şu ara 22. ayette Hz. Musa da bu gerçeği ifade etmekte ve Firavun'un İsrail oğullarını kendisine kul edindiğini ifade etmekte, belirtmektedir. Firavun gibi Allah'ın kullarını kendisine ibadet ettiren hükümlerine mutlaka uyacaksın diye kendilerine köle ettiren kişilere Kur'an'da tağut adı verilir. Aşırı derecede isyankar, yoldan çıkmış, azgın gibi anlamlara gelen tağut kelimesi, Allah'ın hükümleri dışında hüküm koyan ve insanları bu hükümlere uymaya zorlayan, başta egemen güçler olmak, yöneticiler olmak üzere tüm etkin insanlar için kullanılır. Kur'an-ı Kerim, Firavun'un tağut olduğundan bahseder. İşte Firavun'a benzeyen insanların da tağut olduğunu rahatlıkla Kur'an'dan yola çıkarak değerlendiririz. Nazihat suresi 17. ayette Firavun'a git o tağutluk yaptı denilir. İşte bu tür tağutlara itaat eden insanlar onlara ibadet etmektedirler. Nahil suresi 36'da Tevbe suresi 31. ayette bu vurgu yapılır. Dolayısıyla... İbadet sadece Allah'a yapılmak zorundadır bir mümine göre. Ama maalesef bazı insanlar şeytanın emirlerine uyarak şeytana ibadet etmekte Yasin Suresi'nin 60. ayetinde vurgulandığı gibi "Ey Adem oğulları ben size şeytana kulluk yapmayın, şeytana ibadet etmeyin" diye sizden söz almadım mı denilir. Yine Tavutlara nice insanlar ibadet etmekte, onlara kulluk yapmaktadırlar. Nakil Suresi 36. ayette Cenab-ı Hak bütün peygamberleri Allah'a ibadet ve kulluk yapsınlar ve tavuta kulluktan kaçındırsınlar diye insanlara bunu tebliğ etmek üzere gönderdiğini ifade eder. Allah'a ibadet etmek yalnızca ondan yardım dilemek, yalnızca ona tevekkül etmek. Ve yalnızca ona dua etmek sadece ona dayanıp güvenmeyi ifade eder. Allah'tan başka yaratan, Allah'tan başka rızıklandıran, Allah'tan başka öldüren, Allah'tan başka yeniden diriltip hesaba çekecek olan bulunmadığına göre, Allah'ın dilediğini geri çevirecek, onun ol dediğine olma diyebilecek hiçbir varlık bulunmadığına göre, Evet, böyle olduğuna göre korkulması, dua edilmesi, yardım beklenilmesi, veli edinilmesi gereken, ibadet ve kulluk yapılması gereken yalnızca Allah'tır. Ondan başkasından yardım ummak, ondan başkasından mutlak olarak korkup ona yönelmek, onu mutlak olarak sevmek, onun önünde eğilmek, ondan başkasından medet beklemek, ve işlerini ondan başkasına havale etmek tevhidden çıkıp şirke girmek demektir. Onun için ibadet anlayışı imanın dışa yansıyan en önemli göstergesidir. İbadet insanı hem Allah'a yaklaştırır, onu hakkıyla tanıyıp ona kulluk ettirir, boyun eğdirir ve ona itaat ettirir. Onun dışındakilerini de bu özelliklerin dışında tutar. Mesela namaz kılan bir insan Allah'a itaat, ibadet ve yakınlık görevlerini yapmış olur. Namazın kabul olması için de diğer ibadetler açısından da olduğu gibi iman, ihlas ve niyetin bulunması gerekmektedir. Demek ki tüm ibadetlerde sadece Allah için yapılan bir ihlas ve bu niyet taşınması ve onun belirlenmesi içinde gerçek anlamda şirkten uzak tevhidi bir imanın olması zaruridir, gereklidir. Korku ve ümit içinde hem zahir hem batında hem içimizde hem dışımızda sonsuz bir alçak gönüllülük ile kulluk bilinciyle sınırsız bir tazimi ifade eden ibadet kesinlikle kibir, ve riyayı kabul etmez. İhlasa, niyetin sağlamlığına ve kulluk bilincine kibir ve riya kesinlikle ters düşer. İbadet, boyun eğmenin, itaat etmenin, saygı göstermenin ve kulluğun en son, en zirve noktasıdır. İbadet, insanın Allah'ın razı olduğu şeyi yapması, yerine getirmekle yükümlü olduğu görevleri, fiilleri, Emrolunduğu gibi o şekilde hayata geçirmesi bunu sadece Allah'a boyun eğip itaat etmek için yapmasıdır. Evet, insanlar ya Allah'a kulluk yapacaklar, Allah'a ibadet etmiş olacaklar ya da başka birini, başka bir kulu, başka bir putu ibadet edilmeye layık olarak görecekler. Ya Allah'ın kulu olacaklar ya Kendilerinden daha aciz birinin veya kendileri gibi bir kulun kulu olacaklar. İşte ibadet bu tercihi yapmak demektir. Müslümanların ibadeti ise sadece Allah'a hasredilir, Allah'a yönelik olur. Zariyat suresi 56. ayette yeryüzündeki tüm insanların ve cinlerin kulluk yapmak üzere yaratıldıkları ısrarla vurgulanır. Evet, Secde etmeyen, Allah'a ibadet ve kulluk yapmayan mutlaka başka Rabler bulur, başkasına kulluk yapar. Çünkü insanoğlu kulluk yapmadan yaşayamaz. Kulluk yapmak, ibadet etmek üzere yaratılmış. Ya Allah'a ibadet edecek, kulluk yapacak insan ya da başka birine. Ve günde beş defa Allah'ın karşısında belini bükmeyen mutlaka başkalarının önünde belini büker, Küfrün belini de kıramaz. İnsanın kendinden güçlü birine ibadet etmeye mutlak surette ihtiyacı vardır. İbadet insanın doğal fıtri bir ihtiyacıdır. Sadece namaz değil tüm hayatın ibadet olması her davranışımızın namaz gibi bizi Allah'a yaklaştıran taat ve sevap cinsinden olması gerekmektedir. En'am suresi 162. ayette de ki muhakkak benim namazım günlük davranışlarım menasikim hayatım ve ölümüm her şeyim alemlerin Rabb'ı Allah içindir denilmesi emrediliyor En'am 162'de. Evet sevgili dinleyiciler itaat büyük bir makamdır. İbadet de Allah'a itaat ve Allah'a bağlanmak üzere insanın şereflenen insanın şereflendiği bir husustur. Allah peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i makamların en şereflisi olan risalet makamında kul kelimesiyle isimlendirilmiştir. Yani ona en büyük şerefi abd ifadesiyle kul olması özelliğiyle Kulluk yapması, ibadet yapmasını ifade eden kelimeyle belirtmiştir. Hadid suresi 9, İsra suresi 1, Kehf suresi yine ilk ayetinde Peygamberimizi yüceltirken ibadet etme özelliğini vurgulayarak kul vasfını öne çıkartarak onu şereflendirmiş, taltif etmiştir. O yüzden Şehadet kelimesinde bile Resul kelimesinden de önce daha önemli ve daha şerefli olduğu için abduhu, O'nun kulu O'na kulluk yapan ifadesi kullanılır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Resulü deriz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah Tanrı egemen bir güç yoktur ve şehadet ederim gözümle görmüş gibi şahitlik yaparım kesin bir şekilde inandığımı ifade ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve peygamberidir rasulüdür deriz çünkü peygamberlik Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem diğer insanlara yönelik ilişki ve görevini ifade ederken abd ifadesi kul ifadesi onun Rabbi ile ilişkisini ve bağını anlamlandırır Allah'la irtibatın diğer insanlarla ilişkiden daha şerefli olduğu da herhalde herkes tarafından kabul edilir. İşte biz de şeref ve fazilet istiyorsak bunun Allah'la bağımızı güçlendirmekten geçtiğini yani ancak Allah'a ibadet ve kulluk görevlerimizde derinleşmekle makamımızı yükseltebileceğimizi aklımızdan çıkarmamalıyız. Evet sevgili dinleyiciler. Kur'an'da ibadet kavramını değerlendirirsek, Kur'an-ı Kerim'de isim, fiil ve mastar şeklinde ibadet kelimesi tam 256 yerde zikredilir. 256 defa ibadet kavramı geçer. Kur'an'da en çok kullanılan kavramlardan birisi ibadet kavramıdır. Genel olarak Allah'a veya Allah'tan başkalarına ibadeti ifade etmek için bu kelime, abd veya ibadet kelimesi kullanılır. Sadece Allah'a ibadet emredilir Kur'an'da. Ona şirk koşmak, ortak koşmak ve başkalarına ibadet etmek, Kur'an'da şiddetle yasaklanılan en çirkin e, görülen e, problem olarak vurgulanır. Evet, Fatiha suresiyle Kur'an başlar. Fatiha, Kur'an'ın aynı zamanda ön sözü ve özeti mahiyetindedir. Fatiha suresinde 5. ayetinde Estağfirullah İyyâke nabudu ve iyâke nesta'in deriz. Bu sözümüzü diğer Fatiha'daki ayetlerle birlikte günde namaz kılan insanlar olarak en az 40 kez tekrarlarız. Yani ey Allah'ım ancak sana ibadet ve kulluk yaparız. Ancak Senden yardım ister Sana dua ederiz Diye hem söz veririz Hem inancımızı tazeleyip Yenileriz İşte burada İyake zamiri Bir Türkçede ifade edildiği şekilde Tümleçtir Tümleçlerin Arapça cümle kuruluşunda Fiilden sonunda gelmesi Gerektiği halde Burada cümlenin başına gelmiş Oluyor İşte başa geçtiği için bir sınırlama ifade eder. Ancak sana demiş oluruz. O yüzden bu İyyâke Na'budu ifadesi iki cümle yerine kullanılmıştır. Bu cümlelerden biri sadece Allah'a ibadet, ona teslimiyet ve kulluk. İkincisi de Allah'tan başkasına ibadet etmemek, başkasına teslim olmamak, başkasına kulluk yapmamak anlamında Allah'ın dışındakilerini hariçte tutmak, onları reddetmek anlamında kullanılır. O anlamda izah edilir. Zaten tevhidin esası özü de budur. Tevhid, özetle bu iki ifadeden ibarettir. Yani sadece Allah'a kulluk yapmak, başka bütün Allah'a kulluk yapma, yapar gibi insanı kulluk yapmaya çağıran özellikleri reddetmek, başka ilah taslaklarını kendisini tanrı yerine koyan şahıs anlayış veya ideolojileri reddetmek, tavutu kabullenmemek, ilah anlayışını Allah'ın dışında kabullenmemek tevhidin esası ve özüdür. İşte İyyâke na'budu ifadesinde, ancak sana ibadet ederiz ifadesinde de bu tevhid en özlü şekilde vurgulanmaktadır. Fatiha'nın, Kur'an'ın bir özeti olduğu gibi, Kur'an'ın en önemli konusu olan tevhidin özetini de bu cümlede rahatlıkla karşılandığını görebiliyoruz. İman, sevgili dinleyiciler, kabul ve reddir. Sevgi ve buzdur. Tağutu reddetmek ve Allah'a iman etmektir. Bakara suresi 256. ayette de zaten Allah'a imandan önce tağutun reddedilmesi, inkar edilmesi, Kur'an tabiriyle küfredilmesi, onun güzel özelliklerinin olduğunu kabul edilmemesi vurgulanır. Tevhidi iman, La ilahe illallah'ın bir açılımıdır. Allah'tan başka ilah, egemen bir güç, sevilecek, korkulacak, ümit edilecek, mutlak bir otorite yoktur anlamı taşır. İşte İyyâke Na'budu bütün bunları içerir. Tevhidin özünü vurgular. Ancak sana ibadet ederiz ifadesiyle, İyyâke Na'budu ifadesiyle anlamaktayız ki tevhid, Sadece fikir ve görüşten ibaret, salt inançtan ibaret değildir. Tevhid aynı zamanda ibadettir, kulluktur. Sadece Allah'a ibadet ve bütün şekil ve içeriğiyle kulluk, ibadet. Tevhid insanın pratik hayatını, güncel yaşayışını tümüyle kuşatmalı. Kalbinde başlayıp tüm kalıbına, organlarına yön vermeli ve tüm hayatına, bütün hayata yansımalıdır. İbadet halinde pratize edilemeyen, etkisiz bir şekilde kafa veya kalpte hapsedilen bir düşünce ve duygu değildir tevhid. Bir felsefi görüş, bir ideolojik anlayış, bir düşünce sistemi olmaktan çok öte bir şeydir tevhid. Tevhid, en kısa ifadesiyle Allah'a kulluktur, Allah'a ibadettir. Sadece O'na kulluktur. Hayatta sevgili dinleyiciler Allah'a ibadetten ibarettir onun dışında Allah'a ibadetle değerlendirilmeyen hayata hayat demek bile çok yanlıştır öyle Allah'a kulluktan ona teslim olma özelliğinden hariç olan insanlar aslında canlı cenazeden yaşayan ölülerden bir leşten Farksız insanlardır. Onlar ölü gibi yaşadıkları için esas dünyada da güzellikleri, huzuru, mutluluğu tadamayacaklar. Ahirette de bu yaşadıklarının devamı mahiyetinde orada da güzelliklerden ebediyen mahrum olacaklardır. Hakkıyla ve ölünceye dek ibadet için... Allah'ın yardımına da ihtiyacımız olacağından sadece sana ibadet ediyoruz ifadesinden sonra her an yaşantımızı ibadet halinde değerlendirmek için sadece senden yardım istiyoruz diye ayetin devamında Allah'a dua etmenin ibadetimizi de bütün hayatımız boyunca sadece Allah'a yöneltmemiz için yardım istemenin bir gereğini ifade ediyoruz. Fatiha suresinin 5. ayetinde. Evet sadece sana ederiz kulluğu ibadeti ve sadece senden yardım ister. Sana dua ederiz. Mealindeki ayette kulun ibadeti sadece Rabbine ait kılıp nefsini ancak Allah'a teslim etmesinin gereği vurgulanıyor. Allah'tan başkasına gösterilen itaat ve kulluk o varlığı sahte bir mabut, sahte bir tanrı yapar. İşte bu sahte mabut ya şeytandır ya da kendilerini tağut kılan azgın kişilerdir. Veya Allah'ın kitabını hiçe sayarak insanları icat ettikleri hayat düsturlarına, yaşayış tarzlarına sevk eden önderlerdir. İslami anlamda ibadet ise Allah'a kayıtsız şartsız itaat etmek demektir. Şeytana ibadet etmeyi yasaklayan Allah, insan ve cin şeytanlarına da kayıtsız şartsız itaatin onlara kulluk, onlara ibadet demek olduğunu belirtmiş oluyor. Günümüzde Amerika ve ona destek veren batı dünyası, global olarak bütün dünyayı, özellikle ikinci dünya diye saydıkları doğuyu, orta doğuyu, Afrika'yı, Asya'yı kendilerine kul yapmak, köleleştirmek, mutlak olarak kendilerinin koyduğu kurallara, ideolojilere, Hususla, hükümlere uymalarını mecbur etmek için taş üstünde taş bırakmayacak zulümleri reva görüyorlar. İnsanlar bunlara karşı çıkmıyorlarsa onları sahte bir mabud, sahte bir tanrı ilah olarak kabul ediyorlar. Onlara isyan etmemek, onlara reddetmemek, etmemek, onları zımnen olsun kabul etmekle onların kulluğunu, onlara ibadet etmeyi Allah'a ibadete Allah'a kulluğa tercih etmiş oluyorlar. Ağır da olsa bu ifade Kur'an'dan yola çıkılarak kesin bir değerlendirmeye, ölçüye sahip olacak bir anlayıştır. Evet insanların şeytanın teşvikiyle yapa geldikleri ibadetlerin yönü olan putlar, ideolojiler, zalim güçler, egemenler, hayali veya sanal kuvvetler yani Allah'tan başka tapınılan tüm varlıklar birer sahte mabuttur birer sahte tanrıdır. Çünkü Kur'an Allah'tan başka hiçbir hak mabut olmadığını en açık bir şekilde bildirir. Yine insanların Allah'tan başkasına tapmalarını ve onları ilah kabul etmelerini de şirk ve büyük günah sayar. İnsanlar bugün mutlak olarak itaat ettikleri, her dediklerini doğru gördükleri, onlara yönelip, onlara benzemeye çalıştıklarını, farkında olmasalar bile ilah kabul etmiş olduklarını, onlara kulluk yapmış, onlara ibadet etmiş olduklarını bilmek zorundadırlar. İşte farkında olmasalar da insanlar ya Allah'a kulluk yapmış olacaklar, Allah'a kulluk yapmadıkları müddetçe de, Başka sahte kulluk yapacak tanrılar, mağbutlar bulmuş olacaklardır. Bu vurguları Kur'an'dan yola çıkarak ifade ettikten sonra Kur'an-ı Kerim'de ibadetle ilgili seçtiğim bazı ayetlerin mealini sizinle paylaşmak istiyorum. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler, kulluk yapsınlar diye yarattım diyor Zariyat Suresi 56. ayette. Az önce de Fatiha suresinde ancak sana ibadet ve kulluk eder, ancak senden yardım isteriz. Beşinci ayeti mal olarak vurgulamıştım. Enbiya suresi elli ikinci ve elli üçüncü ayetlerde İbrahim aleyhisselamın kafir kavminin putlara taptığını, heykellere ibadet ettiğini ve bunun çok yanlış olduğunu ifade etme sadedinde şöyle buyrulur. Sizin şu karşısında durup taptığınız heykeller de nedir? İbrahim Aleyhisselam'ın bu sorusuna kavmi şöyle cevap vermişti. Babalarımızı onlara tapar bulduk da onun için biz de onlara tapıyoruz dediler. İbrahim Aleyhisselam onlara şöyle dedi. Biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin taptıklarınızı tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar... Sizinle birim aramızda Sürekli bir düşmanlık Ve nefret belirmiştir Mümtahine suresi Ayet 4 Ondan önceki de Enbiya suresi 52. ve 53. Ayetlerin meali idi Yine İbrahim aleyhisselam Enbiya suresi 66 ve 67. Ayetlerde Putperest kavmine Şöyle haykırıyordu Siz Allah'ı bırakıp da Size hiçbir fayda ve zarar vermeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh olsun size ve Allah'tan başka taptıklarınıza. Aklınızı kullanmıyor musunuz siz? Diyordu Enbiya Suresi 66 ve 67. ayette. İşte İbrahim gibi gönüllerdeki putları en azından devirmeye çalışan ve Allah'tan başkasına tapanlara yuh olsun size ve Allah'tan başka taptıklarınıza diye haykırabilecek Çağdaş İbrahimlere büyük çapta ihtiyaç var. Onların anlayacağı dilden konuşmak, onların putlarını sarsabilmek ve yakalarından yapışıp onları tehlikeleriyle, uçuruma giden özellikleriyle onları sarsıp kurtarmaya çalışan bir merhametini böyle sert ifadelerle gündeme getirecek tebliğcilere, davetçilere ihtiyaç vardır. Evet ayet mahallerine devam ediyorum. Maide suresi 76. ayette De ki Allah'ı bırakıp size zarar da fayda da vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah işitendir, bilendir. Ona ibadet etmeniz gerekmez mi? Dememiz emrediliyor. Tevbe suresi 31. ayette de insanların farkında olmadan mutlak olarak itaat ettikleri Yasak veya Mubah kabul ettikleri şey konusunda onlara itaat ettiklerini tanrılaştırıp onlara kulluk yaptıkları vurgulanır. Evet Tevbe suresi 31. ayet meal olarak şöyledir. Hahamlarını ve rahiplerini din adamlarını Allah'tan ayrı Rabler edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa kendilerine yalnız tek ilah olan Allah'a ibadet etmeleri emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. O onların şirk, ortak koştukları şeylerden münezzehtir. Tevbe 31 İnsanlardan kimi de Allah'a bir yönden, dinin bütününe inanmadan ibadet eder. Eğer kendisine bir hayır gelirse, onunla huzura kavuşur, sevinir. Ve eğer başına bir kötülük gelirse, yüzüstü döner, dini kötüleyerek ondan vazgeçer. Buyurulur. Haç suresi 11. ayette. Dolayısıyla sadece... Dinin bütününe inanmadan bir yönden ibadet etmek Allah'ın kabul etmediği şiddetle eleştirdiği bir durumdur. Hayatın tümünü Allah'a kulluk yapmak üzere bütün hükümlerinde ona yönelip bağlanmak üzere insan hayatını Allah'a kulluk şeklinde tanzim ederse Allah'ın razı olacağı bir ibadet ve kulluk anlayışına gitmiş olur. Hac suresi 70'in 77. ayette bütün müminlere şöyle emredilir. Ey müminler rükû edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki umduğunuza eresiniz. Evet, Haç 77. Dolayısıyla umduğumuz güzelliklere dünyada ve ahirette ermek için Allah'a ibadet etmek, rükû ve secde etmek ve onun emrettiği hayırları, güzellikleri yerine getirmek gerekmektedir. Zümer suresi 17. ayette şöyle buyrulur. tavuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a yönelenlere müjde var. Müjdele kullarımı denilir. Zümer 17. Dolayısıyla tavuta kulluk etmekten kaçınanlara ancak müjde vardır. Allah'a yönelip ona kulluk yapanlara bu müjde gerçekleşecektir. Onun dışındakiler dünyada huzura, ahirette ebedi ödüllere layık, müjdelenebilecek bir insanlar değildirler. İşte tağuta kulluktan kaçınmadan da Allah'a hakkıyla ibadet edilemeyeceği, Allah'a hakkıyla ibadet edilince mutlaka tağuta kulluktan kaçınılıp, ona itaatten uzaklaşılacağı, onun reddedileceği yine bu ayetten de rahatlıkla anlaşılabilir. Zümer suresi 66. ayetin maali şöyledir. Hayır, yalnız Allah'a ibadet et, kulluk et ve şükredenlerden ol. Nakıl suresi 36. ayetin mealini değişik ifadeyle az önce söylemiştim, tekrar hatırlatayım. Andolsun biz her millet içinde, her toplum içinde Allah'a ibadet edin, kulluk yapın, tağuta kulluktan, ona yönelmekten kaçının diyen bir peygamber gönderdik. Peygamberleri ancak bunun için gönderdik buyrulur nakil 36'da. De ki ey ehli kitap bizim ve sizin aranızda eşit olan bir kelimeye gelin. Yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi şirk ortak koşmayalım. Birimiz diğerini Allah'tan başka Rab edinmesin. Ali İmran 64. Dolayısıyla bu ayette kitap ehli Hristiyan ve Yahudilere davet ve tebliğ yapmamız Diyalog değil, onları Allah'a kulluğa çağırmamız emredilir. Ey kitap ehli, Allah'a ibadet etmeye, kulluk yapmaya, ona hiçbir şeyi ortak ve şirk koşmamaya gelin dememiz, bu daveti, bu çağrıyı onlara net şekilde yapmamız emredilir. Yine Allah'tan başka ideolojileri, yöneticileri, zalim ve azgınları, zihniyetleri, Rab edinmemek için onlara çağrıda bulunmak müminlere görev olarak yüklenilir. Ali İmran 64. ayette. En'am suresi 56. ayet, De ki ben Allah'tan başka yalvardıklarınıza tapmaktan, kulluk yapmaktan men olundum, yasaklandım de denilir. İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda, sizin için güzel örnekler var. Onlar kavimlerine demişlerdi ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin taptıklarınızı tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar aramızda düşmanlık ve nefret belirmiştir. Mümtahine 4 denilip İbrahim Aleyhisselam'ın bu mesajında bütün müminler için en güzel örnekler olduğunu Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın bu mesajını örnek alarak bizim de aynı mesajı bütün çevremizdeki insanlara haykırmamız gerektiğini ifade eder. Son olarak Kafirun suresindeki ayetleri bir hatırlatı vereyim ibadet konusundaki ayet mâlerine son olarak de ki Ey kafirler ben sizin taptıklarınıza tapmam Siz de benim ibadet ettiğime tapacak değilsiniz. Ben asla sizin taptıklarınıza ibadet edecek, tapacak değilim. Siz de benim ibadet ettiğime tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana. En azından müminler böylesine putperestlerle, Allah'tan başkasına yönelen, ona kulluk yapmayıp başkasına kulluk yapanlarla aralarını ayıracak, mesafe koyacak, onları reddedecek, Onlara gönül ve kafa yönüyle olsun cihat ve mücadeleyi ilan etmiş. Bu konuda bayrağını açmış olacaktır. Evet bu sık sık namazlarda da okuduğumuz kafirun suresinde bize verilen temel mesajlardan biridir. Sevgili dinleyiciler ayetleri çoğaltmak mümkün. Ben böyle kısa bir seçme yaptım ki hem vakti değerli kullanmış olalım hem de siz sıkılmış olmayasınız diye. Ayetlerin ortaya koyduğu ilk gerçek sadece Allah'a ibadet edip ondan başkasına ibadet ve kulluk yapmamaktır. İslam ibadeti sadece Allah'a ait kılmayı emrederken ona herhangi bir şeyi ortak koşma yasağını da ısrarla vurguluyor. İnsanların Tanıdığı veya tanıyabileceği, Allah'ın dışında her çeşit mabut edinme, ilah edinme özelliğini içine alan kesin bir yasak koyuyor. Bu ayetleri güncel boyutlarda da değerlendirmek, bugün kendilerine kulluğa davet eden, kendilerine tapınmaya, ibadete, mutlak itaate davet eden e, anlayışları tümüyle reddetmek, onların tağuti bir zihniyete sahip olduğunu... Düşünmek Allah'a kulluk yapmak için Sadece ona ibadet etmek için Mutlak bir zarurettir Sevgili dinleyiciler ibadet Kalıp ve kalbin Tüm organların Allah'a yönelmesidir Hani bazı insanlara göre ibadet Kuru bir inanç kabul edilirken Bazılarına göre de sadece Namaz gibi belirli hareketleri Yapmaktan ibaret zannedilmektedir Yine bir kısım insanlar Allah'a ibadetin gayesini tam olarak anlayamadıklarından yaptıkları ibadetlerinde ya şuursuzca davranırlar ya da ibadeti dünyevi fayda açısından sadece değerlendirirler. İşte namazın güzel bir jimnastik olduğunu, orucun diyet gibi faydaları olduğunu vurgulamakla yetinirler veya böyle olduğu için namaza veya oruca uygun gözle bakarlar. Bütün bunların yanında pek çok insan da Allah'ın ve onun dininin dışında bir takım varlıklara, sistemlere, düzenlere, yöneticilere ibadet ederek onlara kul olmak çirkinliğine sahip olmuştur. İnsanın ruhundaki gizli duygularını dışa vurmak için zahiri şekilleri kullanma eğilimi vardır. İşte bu gizli duyguları anlatmak için zahiri şekillere başvurmadan insan ruhi duygularını tatmin edemez. Allah'a ibadet etmeyen insanlar da bir başka putun önünde, bir başka özelliğin yanında boyun eğmek, onlara Allah'a ibadet eder gibi tazimde bulunmak. Çünkü insanın mutlaka bir tapınmaya, bir ibadete, içindeki saygı duyduğu, mabut kabul ettiği bir zata, böyle saygısını göstermeye ihtiyacı vardır vardır. Duygularını bu şekillerle ifadelendiren insan hissen ve ruhen bir bütünlük kazanır. Bu haliyle kendine göre bir rahatı. İslam dini bütün ibadet kurallarını gerçek mabut olan Allah'a kulluk ve onun göstergesi olan saygı ve boyun eğme şekli esası üzerine kurmuştur. Bunun için işi ne sadece içten gelen niyetlere ne de sadece ruhi duygulara terk etmemiş. Bütün ibadetlere ait yönelişlerde hem dışımızı hem içimizi hem zahirimizi hem batırmızı tam bir uyum içerisine sokarak huzur ve mutluluğu temin etmemizi istemiştir. Bu cümleden olmak üzere mümin namazda kıbleye yönelir, haçta belirli bir yerde ihrama girer bir kıyafete bürünür. Orucunu tutarken yiyip içmez. Böylece her ibadetiyle bir hareket ve her hareketiyle de bir ibadet icra eder. İslam dini bu yöntemiyle nefsin zahiri ile batınını, içiyle dışını birleştirir. Kuvvetler arasını uyum halinde denkleştirir. Bütün e, bu davranışlar sonucunda kendi mefkûresine uygun olarak insan fıtratına bir Huzur ve uyum bahşeder İslam. Evet ibadet fıtrattır. Ruhumuzun, gönlümüzün ihtiyacı olan temel gıdadır. İslam dini getirdiği bütün kurallarla insan fıtratında mevcut olan ibadet duygusunu en doğru bir şekilde geliştirerek bu fıtri ihtiyaca cevap verir. Putlara tapan insanları hür iradeleriyle Allah'a yönelten, onların birbirlerine kul ve köle olmalarını engelleyen, onları her türlü yanlış tapınmalardan kurtarıp Allah'a götüren hiç şüphesiz ki hayat nizamı olan İslam'dır. İslam'ı benimseyip ona mensup olanların belirgin özellikleri içinde ibadet en başta gelir. Allah'ın varlığına, birliğine, tek ilah olduğuna İnanmak Müslümanın temel özelliğidir. Ondan gelen bütün hükümlerin bütün emir ve yasakların gerçek ve doğru olduğunu kabul etmek bütün müminlerin ilk prensiplerindendir. Allah'ın bildirdiği ilahi hükümler doğrultusunda yaşayarak sadece Allah'a ibadet etmek ona kul olmak Allah ve Resulünün gösterdiği yoldan gitmek müminlerin Temel şiarlarındandır. İşte Allah'ı tek Rab bilerek ona kulluk etmek insanı tevhid inancına ve bu inancın gereğine götürecektir. Bu iman ve şuura sahip olan insanlardan oluşan bir toplum da yeryüzünde her çeşit şirk odaklarını dağıtabilecek, zulmü ve fesadı önleyip yeryüzüne adalet ve güzelliği ikame edecek İslam toplumu güzel bir toplum olacaktır. Din sadece vicdanlara hapsedilen kuru bir inanç değildir. Aksine din, bütün hayatı kapsayan, hayati olaylar arasındaki bağı temin ederek, bütün yaşayışı en köklü ve sağlam esaslara bağlayan ilahi bir nizamdır. İşte bu nizam, Allah'ın birliği esasına, tevhid esasına dayanır. İnsani ilişkilerin en sağlamı bu tevhidden doğar. Yine bu inanç, İnsanlık hayatının her alanına ışık tutar, insan hayatının her yönünü güzelleştirir. Kur'an'a müracaat edilerek incelendiği zaman ibadetin insan hayatının tümünü kapsayan bir terim olduğu çok rahat anlaşılacaktır. Sadece belli hareketleri ve işleri ibadet kabul edip insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümleri bunları uygulamayı ibadet kabul etmemek Kur'an'daki ibadet anlayışına kesin bir şekilde ters düşer. İbadet sadece bir şekil ve formalitelerden ibaret değildir sevgili dinleyiciler. Aksine bir din edinmedir, bir sisteme bağlanma ve günlük hayatta yaşanan bir esasa uyma meselesidir. Bu özelliklerinden dolayı Kur'an'da en çok önem verilen bir konu ibadettir desek doğru olur. İslam başlangıçtan sona kadar ibadeti hayata yaymayı en büyük gaye edinmiş bir dindir. Evet, hayatımızın her anını ibadetleştirecek Allah'a yönelip, ona tabi olup sevaba girecek şekilde düzeltebiliriz. Her anımızı, her şeyimizi ibadet seviyesine yükseltebiliriz. Eğer Allah'ı hayatımızın merkezine koyar, onun emir ve yasaklarını temel referans kabul edersek, her anımızı onun yasaklarından uzak ve onun emirlerine uygun geçirdiğimiz müddetçe ibadet sevabına, güzelliğine eriştirmiş oluruz. Her an içki içmiyorsak, içki içmediğimiz bütün hayatımız boyunca Allah rızası için Allah'ın yasak koyduğundan dolayı içkiye yaklaşmadığımızın bir ibadet olarak sevabını tatmış olacağız. İçki gibi kumar oynamamak, adam öldürmemek, zina etmemek, Allah'ın haram koyduğu bütün özelliklere yaklaşmamak yönüyle her an ibadet etmiş olacağız. Eğer sırf Allah yasakladı diye bunlardan kaçınıyorsak. Yine Allah'ın emrettiği doğruluğu, dürüstlüğü, fazileti, insanlara yardımı, selamlaşmayı, güzel ahlakı sergilediğimiz müddetçe bütün bu davranışlarımızla ibadete gireceğimiz gibi haramlardan kaçınarak uykuya dalmamız, uyumamız bile bir ibadet olacak. Müslümanca hanımlarımızla eğlenmemiz, onlarla Nefsimizi tatmin etmemiz bile helal yoldan bizi ibadete, sevap yoluna götürecek. Hanımların da tabii kocalarına karşı süslenmeleri ve güzel gözükmeleri konusundaki davranışları bile onları ibadet eden, Allah'ı razı eden, edecek güzel bir davranışta bulunan, sevaba giren bir tavra götürecektir. Hayatımızın her anı Allah için... Allah'ın emir ve yasaklarına uyma gayreti içinde olunursa, ibadet ve salih amel cinsinden kabul edilecek ve her an sevaba girmiş, Allah'a yaklaşmış, ibadet ecrine sahip olmuş olacağız. Evet sevgili dinleyiciler, doğruyu kabullenmenin ve doğru olmanın biricik yolu, bütün insanların tek mabud olan Allah'a yönelmeleri ve ona her davranışıyla kulluk etmeleridir. İnsanlığın huzur ve mutluluğu da, hakimiyeti hudutsuz, saltanatı ebedi olan Allah'a yönelmektedir. İşte insanların Allah'a karşı durumu budur. Allah yaratan, insanlar ise diğer varlıklar gibi yaratılandır. Allah tek Rabb'dir. İnsan ise O'nun kuludur. Allah'a kul olmak, insanı kullara kulluktan kurtarır. Allah'a kulluktan kaçınanlar, Kendileri gibi kulların kulu olurlar ya da nefislerinin arzu ve isteklerinin yanlış düşünce ve ideolojilerin kulu durumuna düşerler. Amerika gibi zalim devletlerin, İsrail gibi emperyalist vahşi güçlerin kulu konumuna gelirler. Onlara farkında olmadan da olsa yardım eden, onlara karşı çıkmayan, onlara gücü yettiği oranda hiç değilse gönle, gönül ve zihniyet yönüyle kafa tutmayan bir insan, onların egemenliğini, onların hakimiyetini kabul ile, onların kulu olmak zilletini dünyada tatacağı gibi, ahirette de sevdikleriyle beraber olacağı için onların gittiği yerlere gideceklerdir. İbadet sadece Allah'ın hakkıdır. Allah'a ibadet edenlerdir ki Allah'tan başkasından korkmazlar. Başkasından tümüyle ümit etmezler. Ve sadece onu mutlak olarak sevip ona kulluk yaparlar. Ona boyun eğerler. Günümüzde bir takım insanların heva ve heveslerini her türlü menfaat ve çıkarlarını kendileri için ilah edindikleri e, anlayışları görmekteyiz. Kur'an Allah'ın ilahi dinini bırakarak değişik arzu, istek ve menfaatlerini davranışlarının tek kaynağı yapan ve böylece kendi arzusunu put mevkiine çıkarıp heva ve hevesinin kölesi olanları ifade eder. Gördün mü o kimseyi ki heva ve hevesini ilah edinmiş, onun kulu olmuş der. Casiye suresi 23. ayette. Yani gerçeği kabul etmemiş, düşünmemiş. Keyfi arzusu ne isterse onu mabud edinmiş. Böylece kendi zevkinin sevdasına düşmüş. İnsanlar hevasını tanrı edinmiş. Kendisi de kendi nefsinin kulu ve kölesi olmuş durumdadırlar. Çünkü heva ve diğer nefsi duygular gözü kör eder, kulağı sağır ederek kalbi hissiz bırakır. Bu duruma düşen kişi alim de olsa ilmine rağmen gerçeği duyamaz. Kendi nefsinin kölesi olmuş olur Allah'ı mabut tanıyıp Ona kulluk yapmak için yaratıldık İşte yaratılış sebebimiz bu Allah'tan başkasına sarf edilen Ömürler kaybedilmiş demektir İbadet kulun kendi isteğine bırakıldığı için İhtiyari yani seçme özgürlüğü olan işlerdendir Ancak her insan Allah'a ibadet etmekle mükelleftir Evet Kısmi iradesiyle Allah'a değil başkalarına da kulluk yapıp başkalarına ibadet edebilir. Ama bu dünyasını da mahvetmek, huzur ve mutluluğu kendi elleriyle engellemek ve ahiretteki ebedi mutluluğunu da kendisine yasak etmek anlamına gelecektir. İradesini Allah'a yönelterek hareket eden kişiye mümin denilir, salih insan denilir. Dolayısıyla biz yeryüzünde Allah'a kulluk yapmak ona ibadet etmek salih güzel ameller işlemek göreviyle gelmiş bulunuyoruz. Dünyanın amacı da bu. İbadetin ruhu ve şartı tevhid ve ihlastır. Allah'ın birliğine iman etmedikçe ona ibadet edilemez. Dolayısıyla yapılan işlerin ibadet olması için, askerliğin çalışmanın ibadet olması için her şeyden önce Allah'a Kesin bir iman Onun rızası için yapılan esaslar Ve yapılan işin haram cinsinden olmaması Kesin bir şarttır Herhangi bir şeyin ibadet olması için Allah'ın kesin olarak emrettiği Namaz gibi, oruç gibi Haramlardan kaçınmak gibi ibadetleri ihmal etmemek Onların yanında Diğer davranışlarımızı helal dairesinde yaparak ibadetlerimizi artırıp bütün hayatımızı ibadet ve kulluk haline geçirme anlayışı esastır. Sevgili dinleyiciler ibadet konusunu inşallah önümüzdeki hafta gönle verdiği huzur ile streslerden uzaklaştırmayla güncel hayattaki bize yansıyan nice olumlu özellikleriyle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 Hevalarına tapanlara, selam Hüdaya Allah'a tabi olanlara olsun. Hayırla, güzellikle kalın sevgili dinleyicilerim.